Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Cumanız mübarek olsun. Allah dünya ve ahiretin her türlü iyiliklerini, hayırlarını, nimetlerini, rahmetlerini, ihsanlarını, ikramlarını sizlere versin. İki can da bahtiyar olun. İbn Necar ve Tayalis'i ve İbn Abdülber ve Ahmed İbn Hanbel eee rahmetullah aleyhim ecmaîn. Bunlar büyük hadis alimleri. Hazreti Ayşe anamızdan radiyallahu taala anha rivayet etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki men hamele min ümmeti deynen ve cehete fî kadâihi fe en yaktiyehu fe ene veliyuhu sadaka Resulullah makal evke makal borçlulukla ilgili bir hadis-i şerif bu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men hamele min ümmeti deynen ümmetimden herhangi biri eğer bir boy, borç taşıyorsa sırtında, üzerinde, boynunda. Biz boynunda deriz değil mi? Boş, boynunda borç var deriz. Boynuma borç olsun deriz. Kim efendim üzerinde efendim borç taşıyorsa, borç yüklenmişse. Efendim ve cehde fikada ihi ve o borcunu ödeyeyim şu bana borç veren şahsa şunun parasını bir an evvel vereyim diye efendim borcunu ödenmesine de cehdetmişse, gayret etmişse e, samimiyetle arzu etmişse femate kable en yaktiyuhu ama niyet etmiş ama çırpınmış ama efendim ödeyememiş. Ödeyemeden evvel ölmüşse femate kable en yaktiyuhu. O borcunu ödeyemeden evvel ölmüşse feene ene veliyuhu. Onun velisi benim o borcu ben öderim. Efendim o borcu ödemek benim e, üzerime olsun diye efendimiz ...söylemiş oluyor ashabına bildirmiş oluyor. Yani e, tabii kötü niyetli değil de iyi niyetle ödemek için çırpılmış olan insanlar. Efendim ödeyemeden ölürse borçlu gitmek fena, borçlu gidenin efendim hesabı görülmüyor, efendim e, cezası oluyor, efendim sorumluluğu oluyor, efendim bir sürü şeyler, efendim e, sıkıntıları oluyor. Duası efendim e, tehir ediliyor kabulü bakalım ödesin de öyle kabul olsun diye. Borçlunun sıkıntıları var zorlukları var borçlu. Borcunu bir an evvel ödemeli. İslam'da efendim kardeşine bir insanın Müslüman kardeşine borç para vermek teşvik ediliyor. Buna karzı hasen deniliyor. Güzel efendim bir efendim davranış güzel bir borç verme efendim. Ee, sevabı çok büyük. Hatta fukaraya sadaka vermekten arkadaşına borç vermek daha sevaplıdır diye bildiriliyor. Bu çok sevap ama borçluğunun da e, aldığı borcu vaktinde veya vaktinden evvel eline imkan geçince vermesi lazım. Efendim onu ödemeye niyet etmesi lazım. Eğer bir insan borcu alırken ben bunu atlatırım bunu e, aldığım kimseye bunu geriye ödemem falan diye düşünürse o çok günahkar oluyor. Allah ona ceza veriyor. Ama ödemek niyetiyle bazen insan sıkışıyor, bazen çocuğunu efendim evlendirmesi gerekiyor, bazen ticaretinde bir büyük efendim olmadık olayla karşılaşıyor. Aman diyor, çok fena sıkıştım, evimi satacağım. Böyle acılı acıklı şeyler de oluyor. Mesela bizim efendim Kızımızın karşısında bir komşusu vardı. Ev kendisinin de evini sattı. Başka şeylerini sattı. Borçlarını ödemek için iflas etti filan. Tabii zor. Böyle bir durumda yardımcı olmak iyi bir şey. Çok sevaptı. Borç vermek iyi. Ama borcu da alanın ödemesi lazım. Bu devirde ne oluyor? Bu devirde efendim paranın e, hakiki değeri düştüğünden efendim ismi değeri aynı kalsa bile mesela bir milyon yazıyor bir kağıdın üzerinde. Ama o 1 milyon senenin sonunda hakiki değer 1 milyon olmuyor. efendim Enflasyon ne kadarsa para değeri düşmesi, azalması ne kadarsa, kayıp ne kadarsa mesela 500 bin oluyor, 400 bin oluyor 550 bin oluyor. Hakiki kıymeti düşüyor yani. Onunla bir şey almak istediği zaman artık tam alamıyor. 1 milyonla efendim 1 kilo alacağı şeyi efendim sene sonunda 1 milyonla yarım kilo alabiliyor. Yani paranın değeri düşüyor. Bunu bildiği için borç alanlar Borcu ödemeye gücü olduğu halde, imkanı olduğu halde, borç aldığı kimseye onun parasını vermiyor, üstüne yatıyor. Geç ödüyor, tehir ediyor, bahaneler buluyor, yalanlar söylüyor. Tabii bu da çok günah. Bu devirde çok yapılan bir şey. Yani onun parasını kullanmış oluyor, onu sömürmüş oluyor. Bu böyle olduğu için de birçok kimse artık borç vermekten kaçınıyor. Diyor ki ben borç vermem. Neden? Yani Derssiz başıma dert mi alayım borç vereceğim de ondan sonra adamın peşinde koşturup duracağım. Efendim işim mi yok başka diye sevaplı bir şey olan Karzı Hasen borç verme işleminden geri duruyor. Parası varsa bile efendim vermiyor. Bana lazım diyor, veremem diyor, benim de ihtiyaçlarım var diyor falan diye atlatıyor. Bu neden borç alanların borcu ödemekte yan çizmelerinden dolayı toplumda bir itimatsızlık oluştuğu için. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor burada? Birisi borç alır da ödemezse, ödeyemezse, ölürse ben onun borcunu öderim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Zaten birisinin cenazesi geldiği zaman efendim derdi ki bunun borç, borçları var mı? Bundan alacağı olanlar var mı? Sorardı efendim işte bana şu kadar borcu vardı diye cemaatten birileri çıkınca. Tabi toplum o zaman küçük efendim. Onun da cenazesine gelenler tabii biliyorlar durumu efendim bana şu kadar borcu vardı ödeyemedi tamam efendimiz derdi ki bunun borcunu ödeyebilecek arkadaşınız var mı hayırına sevabına çünkü böyle borcu batmış insanların borcunu ödemek de zekattan da verilebiliyor bu adam borçlu işte efendim var mı bunu ödeyebilecek filan diye sorardı efendim birisi çıkarsa ya Resulallah Allah rızası için ben bunu ödeyeyim derse tamam al bunu öde bu adamı borçtan kurtar derdi ölünün borcunu ödettirirdi öyle istekli. Eğer kimse çıkmazsa bunu ben ödeyeceğim derdi, kendisi öderdi. Şimdi de öyle buyuruyor Fe ene veli yuhu bu hadis-i şerifte. Onun velisi benim, onun borcunu ödemek benim üstümedir diye buyuruyor. Bu da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ümmetini nasıl sevdiğini, ümmetine nasıl yardımcı olduğunu Ümetinin nasıl kolladığını gösteriyor. Efendim Süleyman Çelebi'nin bizim tarafımızdan pek okunmayan beyti vardır. Süleyman Çelebi Allah adını zikredelim. Evvela vacip oldur cümle işte her kula diye başlayan mevlidi yazan mübarek saat Evliyaullah'tan efendim Arif Kamil bir şair. Efendim onun bir sözü var. Onun O mevlidi uzun da biz onun bazı kısımlarını okumaya alışmışız. Onu okuyoruz, onu dinliyoruz. Halbuki öbür tarafları da güzel. Peygamber Efendimiz daha Çocukken, Beşikteyken, Efendim bir şeyler söylüyormuş, kulağını yanaştırmış, annesi bakmış ki ümmetim, ümmetim, ümmetim diyor. Efendim bunu böyle söylüyor, e, kitaplarda böyle yazılıyor. Pleyman Çelebi diyor ki şiirinde, e, "Ol Beşikte diileriydi ümmetin, yani Peygamber Efendimiz daha Beşikteyken, bebekken, e, çocukken, Ol Beşikte diileriydi ümmetin." Sen kocaldın terk edersin sünnetin. Sen halbuki efendim ihtiyarladın o daha küçükteyken seni düşünüyor. Ümmetim diye, ümmetim ümmetim ya Rabbi. Ona af ile ya Rabbi diye ümmetine dua ediyor. Miraç'ta ümmetini diliyor, affını diliyor. Sen ihtiyarladın gittin hala peygamberimizin sünnetine tutmuyorsun diye bir tarihte bulunuyor. Güzel bir beyittir. Ol beşikte dileriydi ümmetin sen kocaldın terk edersin sünnetin terk edersin ha manasına yani tehditli bir şey. Süleyman Celebi, Arif-i Serif bir kimse nur içinde yazsın, makamı ala olsun. Öyle söylüyor. Peygamber Efendimiz işte böyle beşikten başlamış ümmetini düşünmeye, miraçta ümmetini efendim düşünmüş, ümmeti için dua etmiş, ahirette ümmeti için şefaat edecek. Borcu olanların da efendim borcunu ödemek benim boynumun Üzerine olsun diye açıkça söylüyor. Efendim gelsinler benden istesinler ben onun borcunu vereyim Çünkü borçlu gitmesi çok fena. Borçtan kurtulsun da o da ahirette sıkıntı çekmesin diye borçlunun parasını ödeyiveriyor. Bu çok sevap. Tabi Peygamber Efendimiz'in yolundan gitmek isteyenler böyle iyi niyetli olup da borcunu ödeyemeyen fakirler ölürse, onların borçlarını böyle ödeyiverirlerse... Aynı şekilde sevap kazanmış olurlar. Bu bir insani vazife. Hatırınızda olsun. Borç vermek sevap. Efendim ama borcu alan ödeyecek. Efendim borcunu ödeyemeyen bir kimse olursa borcunu bağışlamak. Hadi seni affettim. Borç vermiştim ama almıyorum. Helal olsun demek. O da bir borcu bağışlamak da sevap. E, öldü. Borcu ödeyemeden. Onun borcunu ödeyivermek de çok sevap. Sevgili e, kardeşlerim. İnsanlık bu. Yani din kardeşliği böyle idi. Şimdi tabi bu Bunlar zaman değişti, ahlak değişti. Yabancı medeniyetlerin, yabancı zihniyetteki insanların efendim fikirleri, konuşmaları, düşünceleri ülkemize geldi. Dış ülkelerde eğitim görenler var. İnsanlar İslamı tanımakta efendim. E Geri durdular, geri kaldılar. İslam'ın güzelliklerini bilemiyorlar. Peygamber Efendimiz'i bilemiyorlar. Efendim bilemeyince de tabii bu devirde İslami ahlaktan toplum uzaklaştı. Yani maalesef maalesef İslam'ı bilenler, İslam'ı yaşayanlar efendim Yunus Emre gibi, Mevlana gibi o devirlerdeki o Fatihlerin zamanındaki gibi güzel, halis, has Müslümanları Allah yine çoğalsın. Diye dua edelim. Efendim Allah dinimizi güzel öğrenmeyi, Kur'an'ı iyi öğrenmeyi, iyi öğretmeyi, Peygamber Efendimizin sure, siretini, sünnetini güzel öğrenmeyi, öğretmeyi bizlere nasip etsin. Bunlar için güzel güzel müesseseler kuralım. Ben hatırlıyorum gençken İstanbul'da rahmetli Eşref Efendi diye bir hayırsever, gayretli tüccar vardı Balkanlardan gelme orada efendim düşman zulmünü görmüş burada gayretli çalışmalar yapardı. Şerif efendi bir Darul Kur'an yapacağım diye efendim bir gayrete geldi. Çocuklar böyle ellerinde şeylerle, tezkerelerle parş taşıdılar, tuğla taşıdılar. O dar Kur'an binasını yaptılar. Bir ilim müessesesi oldu. İşte sonra İmam Hatip Okulu oldu vesaire. Efendim yani bizim böyle canla başla aşk ile şevk ile Kur'an için, hadisi şerif için, dini ilimler için gayret etmemiz, çalışmamız yine devam etmemiz lazım bu güzel çalışmalara. İkinci hadis şerife geçiyorum. Ravileri çok. Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud... Taberani İbnül i Mubarek, Efendim, İbn-i Ebit Dünya, Sehl-i enes, ben o da babasından rivayet etmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, ''Men hama müminen min münafıkın bu bihi, ba'asallahu meleken yahmi lahmehu yevmel kıyameti min nari cehennem, ve men rema müslümen <gülüyor> bişeyin yuridu şeynehu bihi, habesehu allahu ala cisri cehennem, hatta yahırca min ma kale.'' Sada Karatullah Fikal Efkemal kalp bu ikinci hadisi Şerif de Müslümanların yine timayi ahlaklarını yardımlaşmalarının bir başka çeşidini işaret buyuruyor Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim bir mümini onu gıybet eden çekiştiren kötüleyen bir münafığın karşısında Efendim durup o mümini imaye ederse korursa Allah ona mükafat olarak bu böyle kardeşini Kıyabında efendim aleyhinde konuşan kimseye karşı savunan, koruyan kimseye bir melek bahseder, tayin eder, halk eder, gönderir. Cehennemin ateşinden o melek, o kişiyi onun etini, vücudunu cehennem ateşi yakmasın efendim diye korur, cehennem ateşinden korur. Neden? Bu dünyadayken bir kardeşini Efendim savunmuştu, onun olmadığı bir yerde karşıdaki münafık onu kıybetini yaparken kötülerken savundu diye Allah da onu kıyamette, kıyamet gününde cehennem ateşinden korur. Kim bir Müslüman'a onu şey yapmak için, efendim lekelemek için, kötülemek için, batırmak için, efendim bir iftira atarsa, işte şu şöyledir, bu böyledir, bilmem suçludur, bilmem ne dedi. Ama yok öyle bir şey. Yani onu batırmak için. Karalamak için böyle yalan söylüyor yani. O zaman Allah-u Teala Hazretleri onu nasıl cezalandırır? Allah onu cehennemin köprüsü üzerinde hapseder. Söylediğinin yalan olduğunu söyleyip itiraf edince, hayır öyle değil deyinceye kadar, efendim söylediğinin söylediğinden dönünceye kadar, söylediğinin cezasını çekinceye kadar cehennemin köprüsü üzerinde hafteler altı cehennem fokur fokur kaynıyor. Alevler, ateşler efendim aşağı düşecek diye yani Allah onu korkutur. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim toplum görevlerimizden birisi kardeşlerimizi her yönden korumaktır. Fakirlikten koruyacağız. Efendim yoksulluktan koruyacağız. Sıkıntıdan koruyacağız. Hastalıktan koruyacağız. Üzüntüden koruyacağız. Efendim iftiradan koruyacağız. Efendim daha başka gıybetten koruyacağız, yalandan, dolandan mümin mümini koruyacak, kollayacak. O yokken onun olmadığı yerde onun fahri müdafiye olacak. Fahri yani Allah rızası için onu savunacak. Çünkü bazen bazı insanlar kötü yetişmiş insanlar haksız sözler söylüyorlar, yalan söylüyorlar. İşleri yalan, meslekleri yalan. Efendim birisini gıybet ediyor, birisini efendim batırıyor, birisini lekeliyor, birisini üzüyor. Efendim Allah'tan korkmuyor. Efendim e, onun aleyhinde çalışma yapabiliyor. Böyle insanlar oluyor. Bunları tabii Böyle yalancıları tespit ederdi eskiden toplum ve onların şehadetlerini bile mahkemelerde şahitliklerini bile kabul etmezdi. Yani yalancılık çok kötüydü. Herkes dürüsttü. İslam'da dürüstlük çok önemliydi. Doğru söz söylemek çok önemliydi. Çocukları da çok iyi terbiye ederlerdi bu konuda. Bu bir şey. Bir de tabii toplumda terbiyeyi herkes eşit görmeyebilir. Annesi yok, babası yok veyahut kötü bir aileden yetişmiş veya kötü bir toplumdan gelmiş, işte gıybete alışmış. Hemen onu terbiye eder. Yani toplum gıybet etme, aleyhinde konuşma, burada olmayanın aleyhinde konuşmak doğru değil filan diye efendim onun, o münafığın o yalancının söylediğinin karşısında durmak lazım. Efendim birisinin Aleyhinde ötekisini konuşturtmamak lazım. Haklı bile olsa, haklı olan şeyi bile konuşmak doğru değil. Git ilk önce ona söyle. Hatta hiç kimseye söylemeden onun o kusurunu gördüysen git düzeltmeye çalış. Düzeltmeye çalışmıyorsun, arkasından konuşuyorsun. İslam'da böyle şey yok diye efendim gıybeti, iftirayı efendim, önlemeye çalışması lazım Müslüman'ın. Toplumsal kardeşlik vazifelerinden birisi bu. İslam İslami hizmetlerden birisi. Yani kardeşimizi nasıl koruyacağız? Başkasının onun aleyhinde konuştuğu zaman dahi koruyacağız. Gıyabında yokken bile koruyacağız. Varken de koruyacağız. Varken daha çok koruyacağız. Olmadığı zaman da koruyacağız. Süyan şey yok işte. burada yok. Söylesin ne olacak? İt yürür, kervan yürür. Olmaz. Olmadığı halde onu savunmak lazım. Bunun sevabı var. Efendim Allah rızası için onun efendim savunmasını yapmak gerekiyor. Üçüncü hadisi şerife geçiyorum. Sevgili kardeşlerim. <Sfâ> men hafallahe e hafahullahu minhü külle şey. Ve men lem yehafillahe e hafahullahu min külli şey. Ebu şey Vasile radıyallahu anh'ten Rafi'i de İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş. Bu hadisi şerifi efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Men hafallah. Kim Allah'tan korkarsa. Allah her şeyi ondan korkar duruma getirir. Her şey ondan korkar. O müminden korkar. Yani o Allah'tan korkan, sağlam, selabetli, has, hakiki müminden herkes korkar. Her şey korkar. Kalk korkmak demek. Kül bir şey diyor. Yani sadece insanlar değil, başka mahluklar da korkar. Şimdi misalini de vereceğim. Efendim, ve men lem yekhe Buna mukabil, bunun zıddı olan durum. Eğer bir insan Allah'tan korkmuyorsa, korkmayan bir Allah'tan korkmaz, utanmaz bir adamsa, e kafahullah minkül şey, Allah da onu her şeyden korkutur, her şeyden korkar, her şeyden korkar duruma getir, hayatını korkularla zehir eder onu, her şeyden korkar duruma getir. Onun için bir Müslüman'ın nasıl olması lazım? Sadece Allah'tan korkması lazım. Allah'tan gayriden efendim, zaten efendim ne fayda gelir, ne zarar gelir. Faydayı ve zararı Allah kader olarak insanın anına yazıyor ama insanların çoğu bu kaderin esrarını bilmiyor. Yani bunu nasip eden Allah, buna veren Allah, buna da vermeyen Allah, bunu yaşatan Allah, bunu öldüren Allah, bunu yükselten Allah, bunu alçaltan Allah. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Fayda da zarar da Allah'tandır. Kulun Allah'a güzel kulluk etmesi lazım. Allah'a kulluğu bırakıp da Kula kulluk etmek, dalga vukluk etmek, evet tabaspus etmek, eğilmek, alkışlamak, efendim zalimi desteklemek, bilmem e, zalimin yardımcısı olmak, efendim zulmünde yardımcısı olmak, bunların hepsi son derece cahilce, efendim imana, İslam'a uymayan şeylerdir. Müslüman bir Allah'tan korkar, başka bir şeyden korkmaz. Zaten Allah her şeyi her şeyi ondan korkutur. Her şey bu Müslümandan korkar duruma gelir. Peygamber Efendimiz'in zamanında belki bilmiyorum İbni Ömer radıyallahu anh, peygamber efendimizden sonra da yaşadı. Belki Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra da olabilir. Birileri şehrin kenarından toplanmışlar, yola gidemiyorlar. Şehirden çıkacaklar, gidecekler fakat yola çıkamıyorlar. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ıma yani bu hadisi rivayet eden kişi. Oradan geçiyormuş. Bakmış bir kalabalık var. Merak etmiş. Bir ihtiyaçları mı var? Filan diye. Gitmiş yanlarına. Demiş ki ne var? Niye böyle toplandınız? Nedir böyle? Hem yolcu gibi görünüyorsunuz hem de bir yola gitmiyorsunuz. Yolun başında bekleşiyorsunuz. Titreşiyorsunuz. Nedir? Demişler ki ey Ömer'in oğlu karşıya baksana. Yolun öbür ucuna bir baksana. Dönmüş bakmış. Aa, orada bir arslan yatıyor. Demek ki şimdi tabii biz mekke Mükerreme'den medine emine e giderken geçtiğimiz bu aç döneminde bu sefer yolun kenarına baktık 15-20 tane yirli ufaklı maymun. Hiç görmemiştim. Söylüyorlardı Taif tarafında oluyor falan diye ama bu sefer hiç görmemiştim. Çok da böyle değişik kürklü, kırmızı tüylü falan değişik güzel maymunlar yani böyle görünüşü biraz güzel görünüyor. Bak oralarda maymunlar varmış demek ki bilmiyorduk biz. Demek ki eski zamanlarda da kim bilir oraları nasıldı. Bu insanlar doğayı tahrip ediyorlar, bozuyorlar, yıkıyorlar, kalabalıklaştıkça vahşi hayvanları öldürüyorlar filan. Demek ki oralarda çöl aslanı varmış. Yani Araplar aslanı biliyorlar. Ara, Arapça aslan nasıl denilir? Esed. Hz. Ali Efendimizin lakabı ne? Esedullahil galip. Allah'ın her zaman savaşlarda galip gelen arslanı. Esedullah, Allah'ın arslanı. Efendim, e, çoğulu nasıl geliyor? Esed kelimesinin üst geliyor veya üsüt geliyor. Mesela bir sahabe-i kiramla ilgili kitap yazmış alimin birisi, üstül gabe. Yani ormanın arslanları. Yani koruluktaki arslanlar. Demek ki eskiden ağaçlık, koruluk olan yerlerde bu vahşi hayvanlar oluyordu. Şehrin yakınına kadar da gelebiliyorlardı. Bir de bakmış ki Abdullah İbni Ömer orada, efendim arslan yatıyor yolun üstüne serilmiş yere bu tarafa doğru bakıyor. İnsanlar da korkuyorlar girsek bu bizim üstümüze çullanır saldırır kovalar diye. Ee, Abdullah ibn Ömer yürümüş gitmiş arslan'ın üstüne. Arslan ona bakıyor. Onun üstüne yürümüş. Aslanın kulağından tutmuş. Neresinden tutacak başka boynuzu yok efendim yelesi yok tasması yok. Kulağından tutmuş çekmiş yoldan efendim e, şeye doğru Kışalamış ne tarafa doğru kışaladıysa artık ağaç mı vardı, dere mi vardı, çalılık mı vardı. Kışalamış, kovalamış. Ondan sonra gelmiş insanlara demiş ki hadi yol serbest buyurun köyünüze, kasabanıza, obanıza, efendim, kabilenize buyurun gidebilirsiniz. Yolu ter serbest ettim demiş. Sonradan bu hadisi şerifi rivayet etmiş. Ben demiş Resulullah ne kadar doğru söylemiş bak ee, duydum ki. Kim Allah'tan korkarsa Allah her şeyi ondan korkar duruma getirir, her şeyi yani ondan korkar. Kim Allah'tan korkmazsa o da her şeyden korkar buyurdu e, demiş yani korkmayın demek istemiş Allah'tan Allah'tan korkun başka mahluktan korkmayın Allah'a sığının yürüyin demek istemiş. Evet tabi e, demin dedim ki Arapça a, şey e, aslan nasıl denilir? eset eset aslan demek. Bir de Esad var. Benim ismim Esad. O nedir? O ayın harfi de var. Saadetli demek. En saadetli, en mutlu demek. O ayrı. Esad sadece bir e, aslan kelimesi bir kelimeyle değil. Aslan hakkında çeşitli şeyler var. Mesela Gazanfer kelimesi de o da arslan demek. Daha başka kelimelerde kullanmış. Araplar bazen bir varlık için birkaç isim kullanırlardı. Evet sevgili kardeşlerim. Demek ki Allah'tan korkacağız. Allah yolunda yürüyeceğiz. Sağlam Müslüman olacağız. Allah'ın emirlerini tutacağız. Allah bana azap vermesin diye günahlardan kaçınacağız. Aman cenneti kaçırmayayım diye titriyeceğiz. Yasaklarından kaçınacağız. Emirlerini tutacağız. Allah yolunda yürüyeceğiz. Allah'ın dinine hizmet edeceğiz. O zaman ne olur? E kâfâhullâhu minhü külle şeyin. Her şeyi Allah ondan korkar duruma getirir. Her şey onun karşısında titrer. Peygamber Efendimiz'in düşmanları bir aylık mesafeden korkuları güp güp korkudan yürekleri güp güp atardı peygamber efendimizden korktukları için bir ay mesafedeki düşmana düşmanın, düşmanın gönlüne Allah peygamber efendimizin korkusunu duyururdu titretirdi düşmanını neden sevgili kulu Allah'tan korkan insanların da heybeti vardır manevi heybeti vardır şey yapamaz eski hükümdarlardan mesela bazıları dost doğru konuşan alimlere kızıyorlar getirin şu alimi huzuruma efendim getirtiyor. A, önceden de adamlarına diyor ki ben şöyle bir işaret yaparsam alemin üstüne çulanırsınız, onu kesersiniz. Tamam mı? Bıçakları şeyleri, baltaları efendim neyse kılıçları şeyleri hazırlayın diyor. Efendim alim geliyor heybetle efendim konuşuyor, nasihat ediyor o hükümdara efendim. O, o Karşısında büzülüyor, efendim, üzülüyor, ses çıkartamıyor falan filan ondan sonra kalkıp gidiyor. Diyorlar ki efendim işte siz bize işaret verecektiniz hani gelince atlayacaktık üstüne öldürecektik. vallahi diyor yapamadım diyor gelince bir heybet düştü üzerime falan diyor. Yani Allah böyle korkutturur. Allah, Allah'tan korkan insanlardan başkalarını korkutturur efendim Böylece korur. O da bir Allah'ın mümine verdiği vasıf. E, e, bugün de dünya üzerinde Müslümanlardan herkes korkuyor. Yani Müslümanlıktan, Müslümanlardan herkes korkuyor. Efendim neden? E, bunlar doğru insan. Bunlar gelirse ile yapamayız, büşvet alamayız, Efendim haram yiyemeyiz, çarçur edemeyiz, hazineyi hortumlayamayız, yağmalayamayız. Herkes o zaman Müslümandan korkuyor. Yandık o zaman. Efendim bizim keyfimiz kaçar. İçki içemeyiz, kumar oynayamayız, kadın oynatamayız. Neler düşünüyorlarsa korkuyorlar. Bu da bir çeşit korku tabii. Demek ki Allah Müslümandan korkutuyor. Aman e, şöyle olacak, aman böyle olacak diye. Halbuki bak Peygamber Efendimiz ölenin bile borcunu ediyor. Müslüman merhametlidir. Herkesin iyiliğini ister. Yani kimseye bir kötülük yapmak istemiyor ki. Bu Avustralya'da ben gezerken hayretler içinde kalıyorum gördüğüm şeylerden. Mesela geçen işte e, Sidney'den bir buna yolculuğumuzda bazı yerlerde kaldık, bazı şehirlerde gezdik. Yazmış caddye. Buralarda içki içmek, e, efendim belediye meclisi kararıyla yasaklanmıştır. İçki içirmiyorlar. Yani Türkiye'de olsa vay gericiler vay diye hop oturup popu kalkar gazeteler. Burada içki içemezsin diyor. Çünkü içki içince sarhoş olacak. Oraya, orada parkta vesairede efendim. Oralarda insanlar, aileler rahat edemeyecek. Yasaklamış, iç ki içecekse meyhanede içsin diyor. Efendim deniz kenarında 8-10 araba, kalabalık bir kafile halindeydik. Çok güzel bir derenin okyanusa karıştığı kumluk güzel yere, çok büyük bir park yapmışlar. Oturma yerleri var, abdest alma yerleri var, abdest bozma yerleri var, kebap pişirme yerleri var. Orada baktık, karşı tarafta meyhane var. Yani içki satılan, bira satılan dükkan var ama belediye meclisi öyle yazmış. Burada içki içmek yasaktır. Tamam. Yani oradan içkiyi alıp da gelip orada efendim o güzelim yerde içki içemez, içip de başkasını taciz edemez yasaklamış. Yani ne kadar akla mantığa uygun işler oluyor. Allahu Teala Hazretleri hepimizi dindar eylesin. Çünkü en en büyük akıllılık dindarlık, Müslümanlık. Müslümanlık olmadı mı? Efendim her şey berbat oluyor. Bir adaya gittik burada. Efendim e, yolda giderken feribotta, gemi e, otomobil götüren gemide efendim bir kadınla ahbap olduk. Buyurun dedi bizim misafirimiz olun dedi. Yaşlı kadın İngiliz yani Müslüman da değil. Buyurun memnun olurum. Bizim eve misafir gelin dedi. Bizim ada daha iyidir dedi. Kendilerinin adası Russell Island'mış. Ben onu Resul adası dedim. Bu adamın adı Resul adası olsun dedim. Arkadaşlar güldüler. Biz öbür adaya gittik. O adada efendim ah ahali karşı çıkmış. Burada meyhane açılmasın diye. Açmışlar. Şimdi her gün bir iki olay oluyormuş. Neden? İş bütün kötülüklerin anasıdır da ondan. İçkinin yasaklanmasında İslam'da toplumun faydası var, kişinin sı sıhhati var ortada, ailenin mutluluğu var ondan yasaklamış İslam. Şimdi bu, bu ada diyor anarşi adasıdır, burada olay olur diyor, sarhoşluktan kaza olur diyor, kavga olur diyor, bizim ada güzeldir. Bizim adaya gelin diyor kadın. İngiliz söylüyor bunu. Çok uğraştık orada meyhane açılmasın diye ama diyor belediye meclisi müsaade etti meyhane açıldı diyor. Bakın İngilizlerden bile içki içilmesin diye efendim içkinin kötülüklerini bilip uğraşanlar var. İlgililere ithaf ederiz. Allah isra yanlış yolda olanları. Dördüncü hadis-i şerife geçiyorum. Men kharajama ahn lahu fi tariqin muhishetin fe Enes radıyallahu anh ten deylemi rivayet etmiş. Bu seferki hadis-i şerifler hep böyle toplum adabıyla ile ilgili, toplum ahlakıyla ilgili hadis-i şerifler oldu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Kim bir kardeşiyle tehlikeli, korkulu bir yolda ona yoldaş olmak için yolculuğa çıkarsa Tekeenneme ataka rakabeten. Sanki bir köle azat etmiş kadar Allah ona şevap verir. Şimdi muhterem kardeşlerim, tabii Türkiye'nin bazı yerlerinde anarşi var. İşte buradan üzülerek efendim duyuyoruz, haberlerden e, takip ediyoruz. Efendim haber özetlerinden bize gönderilen haberleri alıyoruz. Minibüsü durdurmuş anarşistler... 9 kişiyi öldürmüş, kurşuna dizmiş, 2 kişiyi yaralamış filan. Yani bazı yollar e, tehlikeli duruma gelmiş, selameti, emniyeti efendim yönetim sağlayamıyor. İşte kökünü kazıdık diyorlar, böyle bir acı olayla karşılaşıyoruz. İki erimiz şehit oldu, iki jandarma şehit oldu. Hadi efendim acıklı, hazin, cenaze törenleri, bandom, ızıka vs. Ama yani, e, toplumda bir şey var, bazı yollar emniyetli değil. Bu neden oldu? Bu İslam'dan ayrıldığı için oldu toplum. İslam'dan ayrıldığı için insanlar efendim dinden, imandan, uzaklaştığından, Allah'tan korkmayan insanlar haline geldiğinden oldu. Ee, bu, bu hale öyle geldi. Ondan dolayı geldi. Şimdi tabi eskiden de böyle şeyler olmuş. Ee, yani tehlikeli yollar olabilir. Bu tehlike yol kesici haramilerden de olabilir. Kata-ıttarik, kutta-ıttarik yolu kesen aydutlar... Yolu kesiyor, ver paraları, paraları diyor. Mesela kervanı durduruyor, soyuyor mesela. Böyle şeyler. Veyahut da hayvan olur, ayı olur, kurt olur, efendim canavar olur. Veyahut adam bir şey olmasa bile tek başına gitmekten korkar. Yani yolda başına bir hal gelse, başı dönse, efendim fenalık kesilse, bayılsa ne olacak? Yalnız çıkmak doğru değil. Peygamber Efendimiz yolculuğa yalnız çıkmayı tavsiye buyurmuyor. Bir iki arkadaşla çıkmayı tavsiye buyuruyor. Bizim e, camiamızın Eski yaşlı ağabeylerden hatır, e, böyle bazıları bir yere giderken önce arkadaş ararlardı. Kendisi genel müdür falanca yerde. Ya bir yere gideceğim gelir misin? Birisi yanına arkadaş alırdı. Bir iki arkadaş. Neden? yani Yol arkadaşlığı iyidir. Yola arkadaşsız çıkmamak lazımdır. Yol adabı önce arkadaş bulmaktır. El-Refik, sümmeddarik. Önce yol arkadaşı sonra yolculuk. El-Car, kableddar. Yani Ev almadan evvel komşu, komşuya bakmak lazım. Bu yol arkadaşlığı önemli. Tabii şimdi herkes diyebilir ki benim işim var, gelemem kusura bakma. gelmek isterdim ama filan der. E ama giderse de sevabı var. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz korkulu bir yolda arkadaşına ahbaplık, yoldaşlık etmek için refakat ederse bir kimse çıkarsa onunla beraber yolculuğa efendim sanki bir köle azat etmiş gibi sevap kazandı Neden? Bir iyilik yapmış oluyor. Neden? Neden? bir arkadaşına bir iyilik yapmış oluyor. Ondan bu sevabı ondan kazanıyor. İyilik yapmak lazım. Yani toplumda insanlar birbirlerinin ihtiyacı olan yerlerde onların efendim ihtiyacını görüvermeli, onlara yardımcı olu vermeli, böylece onlar da e, rahat etmeli. Rahat ettirmek, dua almak, efendim gönül almak çok önemli İslam'da. İşte ben oraya gitmeyecektim. Gitmeyecektim ama arkadaşım yalnız gitmesin diye işte hadi ona yoldaş olayım diye gittim. Tamam. Ne kadar güzel. Şimdi biz Sidney'den buraya 965 km yol geldik. Bir arkadaşımız arabasıyla bize refakat etti. Birkaç araba geldik. Şimdi biraz önce izin aldı, gitti ve geri döndü yani aynı mesafeyi geri dönüp gidiyor. Allah razı olsun. Bak bu hadis-i şerifi sanki kurayla çektik sayfayı. Onun için karşımıza çıkartmış gibi Allah. Allah demek ki ona çok büyük sevaplar verecek. Vermesini de temenni ederiz. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Yolda bize arkadaşlık etti. Çok güzel efendim. yolculuk ettik. Dinlendik. Yürüdük. efendim. Yol aldık. Çok hoş bir yolculuk oldu. Demek ki sevgili kardeşlerim, yola giden bir arkadaşınız olursa Allah suzası için ona arkadaşlık ediverin. Onun gittiği yere kadar onu e, yalnız bırakmayın. İki kişi veya üç kişi en aşağı yola gidildiği zaman, üç kişi olursa daha iyi olur. Beşinci ve sonuncu hadis şerifi okuyorum. Men harce yatlu bu ba ben minel ilmi li yerut debihi bahtilan min hakkın ev dalalatin min huden kane ke ibadetin ke ibadeti mütaabbidin Erbaine Amen İbn Mesud radıyallahu anhmadan elemi rivayet elamış bu hadis şerifi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ilmi öğrenmek için evinden gurbete bir insan çıkarsa bu ilmi neden öğrenecek ama? Yani ilmi öğrenmekteki niyet önemli. Böbürleneyim diye mi? Bu kalalık edeyim diye mi? Başkasına akıl satayım diye mi? Herkes beni alkışlasın diye mi? Beğenileyim diye mi? Hayır. Neden? Efendim, yatlı bu babem min el ilmi liyerud debihi bahtilen min hakkın. Evdalaleten evdalaleten minhüden, efendim bir batılı reddetmek için. Hakkın önüne dikilmiş olan bir batılı def etmek için, hakkı ortaya çıkarmak için. Yahut da hidayetin önüne dikilmiş bir efendim, dalalet engelini ortadan kaldırmak için ilim öğreniyor. Yani ilim öğrenme sebebini böyle anlatmış Peygamber Efendimiz. Hakkın önündeki batılı devirmek hakkın yolunu açmak, hakkı ortaya çıkarmak için yahut hidayetin önündeki dalaleti ortadan kaldırmak, hidayeti öne getirmek, tanıtmak için ilim öğrenmeye bir insan yola çıkarsa ne olur? Kehane ke ibadeti müteabbidin erbayna amen. 40 yıl ibadet eden bir insanın ibadeti kadar sevap alır. Onun için efendim, ilim öğreneceğiz. Niçin öğreneceğiz? hakkı ortaya çıkarmak için, hakkı söylemek için, dalaleti yok etmek için, hidayeti hakim kılmak için, batılı devirmek için, yanlışı efendim düzeltmek için güzel amaçla ilim öğrenmeye çalışacağız. Bunu böyle yaparsak evinde 40 yıl ibadet eden bir abid, zahit, mütaabbit kimsenin kazandığı sevap kadar Allah ona Sevap verir. Sanki 40 yıl ibadet eden bir insan kadar o kişi sevap alır. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim kendiniz ilim adamı iseniz ne mutlu size. Allah razı olsun. Niyetiniz ne olacak? İslam'a hizmet olacak. Hakkı desteklemek olacak. Hidayet yolunu göstermek olacak. Dalaleti ortadan kaldırmak. Batılı yıkmak olacak. Batıldan insanları kurtarmak olacak. Niyeti düzeltmek lazım. Eğer alim değilseniz, mesela efendim sizin çocukluğunuz zamanında ilim öğrenilecek çağda sıkıntılarınız oldu, yoksulluk oldu. Bazen böyle diyorlar, bizim diyorlar çok sıkıntılıydı durumumuz, babamız bizi çırak verdi, okuyamadık hocam diyorlar. Çok okumayı istiyorduk ama olmadı diyorlar. Olabilir. Bazı mazeretler dolayısıyla aileler Türkiye'de yoksulluk sefaret çoktu tabii. Allah iyi koşullu versin azdırmayan zenginlik versin efendim Allah'ı unutturmayan refah, iyilik, hoşluk versin efendim Allah'ı unutturan, azdıran zenginlikten efendim azgınlıktan Allah korusun. Şimdi bazıları okuyamamışsa sevgili kardeşlerim çocuklarını okutsun nerede okutursa okutsun önce Kur'an-ı Kerim'i öğretsin Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin kaynağıdır. Bütün İslami ilimlerin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir Önce Kur'an-ı Kerim'i ezberlesin, hafız eylesin. Kur'an-ı Kerim'i öğresin. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesine yardımcı olacak Arapçayı öğretsin. Hem de komşularımızdan kaç tanesinin dilidir efendim. Arapçayı öğretsin, Farsçayı öğretsin, Osmanlıcayı öğretsin, eski yazıyı öğretsin ki dedelerini tanıyabilsin, dedelerinden kendilerine kalan kitapları okuyabilsin, mektupları evrakı efendim anlayabilsin. Efendim eski Efendim eserleri gördüğü zaman yazılarını, kitabelerini anlayabilsin. Nasıl yetiştirecek? Ne amaçla yetiştirecek? Efendim batılı izale etmek için, efendim dalaleti yok etmek için, hidayeti hakim kılmak için, hakkı ortaya çıkarmak için, efendim doğruyu bulmak ve buldurmak ve göstermek için. Ne okudun? Tefsir okudum. Maşallah. Elhamdülillah. Ne okudun? Hadis okudum. Maşallah. Ne okudun? Fuku okudum. Aferin. Maşallah. Ne okudun? Efendim bilmem. Kelam okudum. Akaid okudum. Şunu okudum. Bunu okudum. İslam tarihi okudum. Siret okudum. Efendim tamam bak. Bunların her birinin 40 yıl, 40 yıl, 40 yıl, 40 yıl ibadet eden insan sevapları yükle, efendim geldikçe muazzam sevaplar kazanır insan. Kendiniz okuyamadıysanız ne olur? Çocuklarınızı iyi Müslüman yetiştirin. Çünkü Müslüman olan çocuk hayırlı evlat olur. Müslüman olanın dünyası da ahireti de kurtulur. Müslüman olmayan bir evlat annesine babasına da çok zarar getirir. Mezarda kemiklerini sızlattırır. Topluma da zararlı olur. Ümmete de zararlı olur. allah Teala Hazretleri evlatlarımızı mümin-i kamil mi fazıl yetiştirmeyi Hepimize nasip eylesin Hepimizi ilmiyle amil olan İhlaslı Müslümanlar eylesin Dini mübini İslam'a Canımız gibi efendim severek Sımsıkı sarılarak ona Efendim var gücümüzle yardım ederek Allah'ın rızasını kazanmaya Allah cümlemize nasip eylesin İki cihanda efendim, sevdiği kulları arasında onlarla beraber eylesin, onlarla haşr eylesin, cennetiyle, cemaliyle, müşerref eylesin, Cuma'nız mübarek olsun. Ben kardeşinizle duadan unutmamanızı tekrar hatırlarım. Allah her şeyi gönlünüzce muratlarınız üzere versin, dileklerinizi ihsan eylesin. İki cihanda azalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkatül.